Teşekkür ederim. aldığım zaman onun yaptıklarını duyunca herhalde en fazla sevinenlerden bir tanesi ben olmuşumdur diye düşünüyorum. Hemen de zaten cevaplar verdim. O bakımdan çok da mutluyum. Ben e, babam hiçbir ailemde okumuş kimse olmayan birisiyim. Babam da işçiydi. O nedenle tabii ile aynı zamanda. O bakımdan inşaat mühendisi ol oğlum derdi. Teknik üniversiteye girdik. 1971 yılında oradan mezun olunca... Üff formüller deseniz efendim bir takım algoritmalar vesaire mühendis beş seneydi o zaman. En yüksek puanı da Türkiye'de isteyen üniversiteydi. Dolayısıyla ben sannettim ki arkadaşlarımla Oho, ne olursa biz çözeceğiz vesaire. Hemen o sene mezuniyetten sonra NATO Yurt yurtdışı burusu kazanınca Imperial College of Science and Technology diye Londra'da bir yere düştük. Tabi dilimiz Türkçe, hiç İngilizce de bilmiyoruz. TOEFL falan da istememişlerdi o zaman. Neyse oraya gidince bir baktım orada bana stokastik süreçler diye bir şey söylediler. Ya dedim böyle bir şey de mi var? Sukolastik'i biliyordum da dilim de dönmedi hatta. Sukolastik falan. Oradan anladım ki bilim kesin bir şey değilmiş. Aslında da beni öyle yetiştirdiler. İTÜ'den ve mühendis olarak. Ondan sonra bir hoca vardı. Profesör Miller Cox diye. Bir güne bir baktım bizim teknik üniversitedeki müştahtemlere benzeyen giyinişli bir adam. Allah Allah dedim herhalde burada da temizlik falan yapacak. Meğerse o dünya çapında bir hocaymış. Bizim dersimize girdi o zaman stokastik süreçler diye bir derste Ve kendisi de hep böyle o kadar karmaşık denklemleri, sözel bir takım ifadelerle e, anlatırdı. İngilizce anlayabildiğimiz kadar e, anla, anlardık. O nedenle e, orada çok sorguladım kendi kendime. Ondan sonraki yıllarda bir baktım ki her şeyin kökeni, bugün de öyle düşünüyorum, e, sözel. Söz elde olunca işin içine hemen bir felsefe giriyor. Değişik alanlarda, mesela bizim uğraştığımız bilim felsefesi ve ondan sonra mantık. Ben ne bilim felsefecisiyim, ne mantıkçıyım. Dolayısıyla kökenim İstanbul Teknik Üniversitesi, mühendislik kökeni. Ama her zaman düşünmüşümdür, ya dünyaya bir daha gelsen mühendis olur muyum? Herhalde olmam diye. Ben hep öyle düşündüm. Dünyanın değişik yerlerinde de böyle hep konuşurken genelde bilim adamlarıyla şöyle de bir şey olurdu. Ya mühendislerden de bilim adamı olmaz derlerdi hep. Ya önceleri buna biraz şey yapardım. Ama sonradan ben de ona kanaat getirdim ama bir şartla mutlaka bilim felsefesi, felsefe ve mantık özellikle bilinmesi lazım. Hep bize denirdi, matematik mantıktır ama mantığın ne olduğunu bilmezdik, formülleri bilirdik. Bugün bile ben yüksek lisans dersi verirken karşıma doktora öğrencileri geliyor. En basitini soruyorum, az sonra ona da girerim. Ya Newton kanunu nedir diyorum, ama diyorlar, İstersen siz de deneyebilirsiniz Efeştir ama şeklinde. Yani bu kadar donuk. Halbuki felsefesi ve mantığı sözel olduğu takdirde bir bakıyorsunuz ki bir cümle o sözel olarak bütün birçok şeyi mantıksal ve felsefik olarak şey yapabiliyor, kapsayabiliyor. Ve son, çok da seviyorum o konuları. Ne felsefeciyim ne mantıkçıyım ama elime geçtiği zaman kitapları bırakamıyorum. Ama Türkçe kitaplarda bir zorluk buluyorum. Çünkü yeni bir takım şeyler, kelimeler oluyor bu şeylerde. İngilizce daha rahat anlar gibi bir hale geliyorum. Halbuki İngilizce eğitime de karşı birisiyim ben şey olarak. O Türkçe maalesef bazen anlaşılmıyor. Sonra... Bugün Şafak Hoca'ya bir e, takım getirdim. Şöyle bir şey bilim ve felsefe serisi diye. Mühendislikte felsefe, mantık, bilim ve etik diye bir kitap. Bilim ve bilimsel araştırma ilkeleri, bilimsel araştırma yaptırma ilkeleri, bilim ve Türkiye gibi acizane son bu sene çıkmış işi şey hocam. Ve bedava isteyen kimseler olursa su vakfına veya burada bir kağıda yazıp bana verirse hepsini şey yapıyoruz. Oluya vakfettim. Ben evet. su vakbıla şey olarak aldığım için söylemiyorum ama <gülüyor> eee yani kitapları Yani almadan efendim düşünmekte. <gülüyor> Benim tanıdığım Onunla... en e, akademisyen, bilim insanlarından bir tanesi. Gerçekten e, bilim adamı, bilim insanı sıfatına bütünüyle ve tam olarak Estağfurullah e, hocam, buru var gelen burada. Bumur e, hoca karşılıklı. var mesela. Benim bildiğim beraber çalışmaktan, hakikaten yani, çok zevk aldığım oluyor. Kültürleri olduğunuz evet. için tabi bütün meslektaşların için gerçekten e, gurur duyduğum e, meslektaşların hepsi. Onun için, e, yani şunu söylemek için şey yaptım, yani mantıkçı değil ama puslu mantıkla ilgili ya Evet yazıları e, çalışması kitabı var. Bulanık için, mantık, evet, evet. evet. Orada anlaşamıyoruz. Ben <gülüyor> evet, <puslu> mantıkla, evet. <gülüyor> evet e, biz bulanık mantık diye alıştık. Evet. E, dolayısıyla aşağı yukarı e, 16-17 seneden beri o dersi veriyorum. En son Amerika Birleşik Devletleri'nde ya, olacak yani Haydolojik kıl ...Modeling diye bir kitabım da çıktı. Daha ziyade e, su ile ilgili olan konuları içeren. Ve e, bu kitabı yazdıktan sonra hiç internete girmemiştim. Dedim ki bir de dünyaya bir internete gideyim bakayım... ...mühendislerle felsefe veya da mantık arasında bir takım şeyler yapılmış mı? Sempozyumlar, şunlar bunlar. İnanın ilk kitap 2008'de basılmış... Engineering and Philosophy diye o kitabı da getirtirdim Şimdi acizane ben de İngilizce kitabımı yakında herhalde o konuyla ilgili bitirmek üzereyim. Belki 6-7 ay sonra bitirebilirim. Çok zevkli konular. Şey bir de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde internete girebilirsiniz. BUMAT diye Bulanık, Mantık ve Teknolojist diye bir kulüp var. Aşağı yukarı 16-17 senedir. Ve bu mantık öyle bir şey ki hocam yani e, nedeni ateşliyor insanları bu düşüncede. O kulübe gelen birçok kişi Türkiye'nin değişik üniversitelerinde bazıları şu anda profesör oldu, doçent oldu. Çok yani velut eski tabirle çok doğurgan bir şey. Nedeni çünkü sözellik vardı. E, Dillerimizin döndüğü kadar ben değil tabii mesela e, rahmetli Erdal inanıyor. De davet ettik biz o şeyde kulüpte. Kendisi de geldi bize düşünceli. Hatta hiç yanında da kimse yoktu. Hatta ben dedim ya hocam koruma şeyi falan yok mu? <gülüyor> o da pecmurda giyinirdi doğrusunu isterseniz bize geldiğinde şaşırmıştık. Ama tabi çok alçak gönüllü Kişi ve bize ondan bayağı istifade ettik. Müsaade ederseniz şimdi yavaş yavaş bu konulara girip. Dünyanın değişik yerlerinde bulundum. Suriye Arabistan'da yer bilimi fakültesi gitti jeoloji düştü. Allah, orada da dışlandım mühendissin diye. <gülüyor> Çünkü formüller vesaire onlar hiç onlar için geçerli değildir. Daha ziyade böyle deskriptif denilen şekilde sözel idi. On, orada da çok faydalı oldu sözeller. Mühendisliğe şöyle kısaca bir bakacak olursak, işte söylemiş olduğum gibi 71'de mezun olduğunda, o hep formüller diyorduk, her şey formüllen çözülür. Ben öyle yetiştim, doğrusunu istersen bir mühendis olarak standart satma bile nedir bilmiyorduk. O kadar ki yani donuk. her Bütün formüller hatta şöyle bir durum da oldu. Betalarme hocası dedi ki ya işte bir beton şey yapalım, kiriş yapalım. Laboratuvarda da bunu kıracağız. Formüller var. Bütün homojen, izotrop her şeyini ayarladık. 21 gün sonra işte onun olgunlaşması rötre diye bir tabir var. Onu da bekledik. Dedi ki 2.5 tonda bu kırılacak dedi. Pat 1.7'de kırıldı. Hoca dedik dedi ki işte ya dedi laboratuvar şartları iyi değildi vesaire vesaire. Biz de inandık. yani Ama bilime ben şimdi çok samimi bir şey söylüyorum. Bilime ben inanmıyorum. Yani şöyle inanmıyorum. İnansam donuk bir şey olur. Yani din gibi bir şey olur. Bilimi onun için Nerede bulursan sopa atmak lazım bana göre. Daha iyisini yapmak için çünkü bilim e, aksi takdirde bilim olmaz. Orada da e, sözenlikler çok önemli. Sözel çıkarımda bulunmadan hiçbir düşüncenin olmadığını e, ben şimdi de öyle diyorum. Üniversite sınavlarında ya sayısalda da kaldırmak lazım aslında sözel yapmak lazım. Bir mantık yönüne doğru gitmek lazım felsefe yönüne doğru gitmek lazım diye kendimi düşünüyorum. Bu üç şeyi hızlı da geçmem lazım. Çünkü şimdi bilimsel gelişmelere bakacak olursak çok eski devirde büyücüler vardı. Biliyoruz büyücüler de bir takım şeyler düşünüyorlardı. Ama o büyücüler bugünkü büyücüler gibi değildi. Çünkü en azından doğadaki bir takım olayları inceleyip bir takım ilişkiler kurmaya çalışıyorlardı akıllıca kendilerine göre. O bakımdan. Yani insanoğlunun ilk böyle bilim, sözel, bilimsel düşünceleri, mantığı, duyusu, e, kurguculuk çok var eski Yunan'da, akılcılık ve deneyicilik. Bunların hepsinde felsefe, mantık, sözellik mutlaka vardı. Öyle pek formüller vesaire de zaten pek yoktu. Bunu biliyoruz. Mühendislikte bugün diyoruz ki bilim, teknoloji, işte mühendislikle ilgilidir. Ama maalesef az önce Şafak Hoca da söyledi. Ee, Sayın Belediye Başkanı da onlara biraz e, tebariz etti. E, Değindi. Ki maalesef bizim ül ül ülkemizde evet, o, o kadar mühendis var. Bir bakıyorsunuz Melen'den su gelecek. Japon mühendisleri getiriyor. E, o kadar mühendis yetişti memlekette. Birçok şeye bakıyor. Neden? Çünkü hep donuk, mantıksız, felsefesiz. Bu benim düşüncem. Eleştirebilirsiniz. Sözelsizlik ve e, iyi algılayamamak ve formüllere tamamen bağlı olmak. Örneğin yazılım diyelim. Bugün bilgisayar yazılımları var. Gene ben imperial ekoloji doktora yaparken, zaten biz doktora diyoruz, aslında onu da biraz aşmak lazım. Yaptığı işin felsefesini bilen demek. E şimdi PhD, o kadar bir şey. Philosophy of Doctorate. Yaptığı işin felsefesini bilen. Acaba bizim üniversitelerimizde kaç tanemiz yaptığı işin felsefesini bilerek doktora yapıyoruz? O da tabii tartışılabilir. Oralara da felsefenin mutlaka girmesi lazım. Bir felsefe bölümü kadar olmasa bile mutlaka tetikleyecek şekilde yani daha sonrasında mantık ve özellikle bir takım görüşleri e, hayal etmek ona az sonra gelirim. Mühendislikte teknoloji diyoruz. Evet teknoloji eskiden öyleydi. İşte sanat zanaat dediğimiz vesaire. Bu arada şu da aklıma geldi tabii. Bakıyorsunuz futbol e, karşılaşmaları oluyor. Bakıyorsunuz bir takım kültürel etkinlikler sanat etkinlikleri çok yaygın yani belediyelerde bile. Çok yaygın. Bakın isterseniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür etkinliklerini alın. Bir bakıyorsun bilimsel bir şeyler pek yok. Yani şunu demek istiyorum. Burada çok az bile olsa güzide bir topluluk burada bilimin esas kökenlerini felsefesini, mantığını e, tartışıyoruz. Ne kadar güzel bir şey. İnşallah bu daha da yaygınlaşır. Tabi bunların hepsinde yani felsefe dediğimiz zaman ben burada şunu da kastetmiyorum mutlaka felsefe bölümünden mezun olmuş olmak ve yapmış olmak değil. Yine tabi o bambaşka o daha da böyle ileriye sürükleyici bir e, kuvvet ama en azından bu felsefe hani bizde denir ya başına felsefe mi yapıyorsun ya denir. Bırak şu mantıksızlığı demek ki felsefe ve mantık bizim toplumda yani dışlanmış gibi bir şey öyle değil mi? Başına felsefe yapıyor bırak şu mantıksız falan ne kadar kötü bir şey halbuki kucaklanması gerekir. ...mühendislerin şunları... ...tabii toplumun refahını düşünür... ...basit olmasını düşünür... ucuz, öyle sağlam kısa sürede bitsin... ...ama ne olursa olsun... ...Türkçede öyle güzel bir kelime var ki... ...düşlemek... ...hani düşünmek diyoruz ya... ...thinking İngilizce... ...belki onun kökeni de ben İngiliz dilini... ...ana dilim olmadığı için ama Türkiye'de ne... ...düşünmek yani... ...düş görmek... ...yani hayal etmek... ...e hayalsiz hiçbir şey olmaz... İkinci mutlaka bu olması lazım. İkincisi hayal insan bir şeyi hayal eder de formül falan hiçbir şey yok. Peki ondan sonra bunun bir de tasarımını veya şekil bilgisine gelmez mi? Kesin gelmesi lazım. Yani bir sevgilisi olsa kim bilir neler düşünür insan. E, zihninde ama bilimsel o sevgililer ki e, felsefede bilgi e, sevgisi olduğuna göre o sevgiye de bir takım şekiller vermek lazım. Daha sonra ben buna geleceğim. Geometri çok önemli bir kavramdır. Ama bizim üniversitelerimizde özellikle böyle e, mühendislik, fizik gibi durumlarda hep matematik denir. Ben ona karşı birisiyim. Az sonra da söylerim. Matematik benim eğer üniversitem olacak olursa dördüncü, beşinci aşamadadır. Geometri çok önemli. Tasavvur etmek, ondan sonra modellemek vesaire. Ama şimdi biz düşlemiyoruz, tasarlamıyoruz. Bir takım formül ve yazılımlara bakıyoruz. O bakımlarca şöyle bir bilimin gelişmesine de bakacak olursak önce klasik ve son 50 yılda veya 60 yılda ne oluyor? Fizik vardı. O da evet Newton fiziğiydi. Her şey belli vesaire. Ama sonradan geldi değişik relativiteden sonra işin içine belirsizlik giren bir takım fizikler ortaya. Matematik Gufran. Neden buhran dedim burada? Çünkü benim Pakistanlı bir doktora öğrencim vardı. Uçak Uzay Bilimleri Fakültesindeyken 13B maddesine göre tabii inşaata sürüldük. Bu Türkçeyi savunmaktan İTÜ İngilizce'ye geçti %30. Ben Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi e, senatörüydüm. Orada önce hocaların İngilizcelerine bir bakalım dediğim an tabii biz orada bir acayip bir durum oldu. Neyse çok uzay bilimlerinde benim bir e, doktora öğrencim vardı Niyaz Ahmet Pakistanlı. Ona dedim ki ya biz kaos diyoruz. Siz ne dersiniz dedi. Buhran dedi. Pakistanca'da buhran deniyormuş. Onun için bizde de buhrana girdi denir ya. Dolayısıyla matematik yani non olanlar kaotik olmaya başladı. Ondan sonra geometri e fractal kesirli geometri diye bir şey çıktı. Bakın sözelden çıkıyor. Biz diyoruz ki noktanın boyutu sıfır. Ya ne kadar yalan. Gözümle görüyorum. Sıfır olur mu noktanın boyutu? <gülüyor> Olmaz. Bir kabuldür. Bir doğru boyutu birinci dereceden alan ikinci derece. Ne için? Adam da diyor ki ya bunların arasında kesirli bir takım boyutlarda olamaz mı diyor. Efor, yani sözel düşünerek oradan bu kesirli geometri diye bileceğimiz fractal geometrisine geliyor. Bugün bilgisayar ortamında gördüğünüz birçok manzaralar bundan yapılıyor. Mantık bulanık mantık şekline geldi. Ha tabi puslu mantık hocamın şeyiyle ee, siz <gülüyor> bulanık mantık durulaştırma dolayısıyla öyle diyoruz. Yani ben orada hiçbir şeyim yok, itirazım yok. Puslu mantık. E insanoğlu ilk yaratılış yaratıldığında acaba bulanık mantıkla mı düşünüyordu yoksa kesin mantıkla mı yani sıfır bir mantığıyla mı düşünüyordu. E, bunu da e, şey yapmak lazım daha sonra uzman görüşler çıktı uzman eskiden öyle bir şey yoktu ben mezun olduğumda da uzman görüş diye bir şey olmazdı ama şimdi insan düşünüyor Ayasofya'yı yapanlar hangi görüşle yaptı formülle veya Sultan Ahmet'i yapanlar neyle yaptı eski eserleri hep bunlar sözel oldu Şimdi ben hızlıca geçeyim. Tabi her insan günlük düşünce sisteminde kesin olmayan olgular vardır. Kesin olmayan olgular var. Bugün mesela saat ne bileyim 12.30'da başlayacaktık. Herhalde biraz o da bulanık oldu <gülüyor> ilk başlangıç. Zorunda. Çünkü şey bu böyle. Kesinliği dışlamak. Bu mühendislikte çok vardır. Kesinlik dışlanır. Mühendislikte bu kesinliğin dışlanması çok vardır. Ya bizim rektörler adayları telefon ediyor durmadan. Şimdi seçim oldu. Ankara meselesi. Ya sanki... Şunu müsaade ederseniz bir kapatayım hızlıca. Şimdilik... Kapatmadım çünkü. Şimdi şu kapansın. Kesinliği varsayımlar kabuller yapılır. O kadar da güzel oluyor ki hemen e, tabi e, belirsizlikler, bulanıklıklar, pusulluklar işin içinden e, şey yapın. Özellikle mühendislikte bu çok var tabi. Homojendiriz, ortoktur vesaire. Formüllerin hepsi böylelikle ortalama değerleri veriyor. Ölçeğine göre kesinlik var veya yok. Ben bunları hızlıca geçeyim. Yani. Bunlar bilinen şeyler. En sonunda da bir işte arıstomatik, ikili mantık veya hatta kırılgan mantık, sıfır bir mantık dediğimiz bir mantık kullanılıyor ki çok da faydası olmuş bir mantık. Yani bulanık mantık da nereden çıktı denilebilir. Hatta içinde şimdi bazı tezler oluyor. Hiç formül yok bulanık mantıkta, hiçbir şey yok. Hocalar da diyor ki ya olur mu? Kat sayısı yok, formülü yok, yani denklemi yok vesaire. E, tabii oluyor. Şimdi daha önce de dedim işte düşlemek ondan sonra geometri biraz daha ayrıntılı hmm. oldu tefekkür etmek tefekkür deyince bizde dini bir şeyler anlaşılır halbuki tefekkür fikir üretmek demektir fikir üretecek o şeylerinden tahayyülden ve daha sonra zihninde canlandırdığı o şeylerden mesela atom çekirdeği var etrafında elektron yörüngeleri var acaba gerçekten öyle mi olmasa bile mutlaka bir geometri koymak icap ediyor ki Oradan bir takım sözel çıkarımlar yapalım. Daha sonra da simgesel mantıya gidip bir takım formüller tabii yapılabiliyor. Eleştirmek bunlar çok önemli. Hı hı. Ve şimdi bunlar, bunlar için şöyle bir şey. Evet, eleştirmek, tenkit etmek ve geriye dönerek ki tekrar o hayal ettiğimizi düşünmek vesaire hiç hepsi sözel. Şimdi burada ne sayısal önemli mi bunlar hiçbir önemi yok şu an formüller hiçbir önemi yok bence tabi bunları eleştirebilirsiniz daha sonra yazılımlar bilgisayar yazılımı ya mantık olmasa bilgisayar yazılımını kim yazabilir o formüllerin mantığı o kadar önemli mantık şey olarak. Ondan sonra sadece batı kültürü mü? Acaba bizim kendi kültürümüzde de adamlar yok mu? Mantıkla ilgili olsun, felsefeyle ilgili olsun, bir takım bilimsel şeyle İslam kültüründe yok mu? Var ama Türkiye'de o tamamen dışlanır. Çünkü eski Yunan'dan gelir pat diye şeye geçer. Hatta Sümerlere de gitmez. Aslında Sümerler'den başlatmak lazım. Eski Yunan oradan biraz Roma ve gelir Rönesans ama nasıl oldu? Ee, onu, İngilizce mi? Şimdi öyle bir duruma geldik ki biz şimdi formüllerden kurtulalım dedik. Bu sefer İngilizce diye bir şey işin içine giriyor. Ana dilimiz değil. Ee, o bakımda e, felsefe, soru işareti yok ki ama çok önemli. Mantık yok ki ama çok önemli. Sözellik. Evet var o konuşmalar esnasında ama öğrenci bir soru sorduğu zaman tabii birçok hocaya o da bulanık, hocaların tümü dediğin. Bakıyorsun, işte bu böyledir deyip geçiştiriyor. E, tabii Türkçe. Türkiye'de maalesef e, dışlanıyor. E Türkçe dışlanırsa nasıl felsefe olacak, bilmiyorum. Nasıl efendim mantık olacak? Dolayısıyla buna bakmak lazım. Öğrenmeyi öğrenmek diye böyle fiyakalı bir şey var, söz var. E, peki bunların hangisini bir araya getirerek olacak? Tabii o siyahlarda yazdığım şey. Modelleme bunu da hızlı geçeyim bu basit bir şey yani bir takım sebepler sonuçlar bu modelleme. Şu mantık meselesine bakacak olursak o formüllerden ziyade tabii bir takım öncüler ve ardılar var. Bu öncül ve ardırları bir takım eğer ise şeklindeki önermelerle birbirleriyle ilintilendirmek şeklinde hem klasik mantıkta hem de bulanık mantıkta bunlar var. Klasik mantıkta tümden değişkenler yani sebeplerle sonuçlar ilişkilendirilirken e, bulanık mantıkta parçalı mantık da diyebiliriz belki. O her değişkenin alt bir takım kümeleri mesela diyelim ki e, efendim insan ömrü desek işte bebek delikanlı e, o genç vesaire dediğimizde alt kümeler oluyor. E, burada klasik mantık çıkarımları şu ortadaki kutu açısından. Klasik mantık, sembolik mantık ki e, şimdi sembolik mantığı onu da tabi şey acaba elharizmi mi, algoritma mı ilk defa ortaya atmıştır yoksa Bertrand Russell mı veya herhangi bir batılı düşünür mü buna da bir bakmak lazım diye ben oraya yazdım. Bulanık mantık, lütfi asker zade dedik. ...düz mantığın modellemesi... ...aslında düz mantık dediğimiz takdirde... ...işte sıfır mantığı diyoruz vesaire... ...ama gençlere bunu... ...benim bir dersim kapatıldı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde... ...aşağı yukarı... ...12-13 sene o dersi verdim... ...bilimsel araştırma yöntemleri diye... E, ...kontenjan 40 kişi olurdu... ...proflar da gelirdi, doçentler gelirdi... ...hatta Pamukkale Üniversitesi'nden... ...Boğaziçi'nden... ...çok yerden öğrenci gelirdi... E, bir günü bir baktım... ...bir komisyon kurulmuş ve ben orada bildiğim kadarıyla dilimin döndüğüm kadarıyla felsefe mantık sözelliği öğretiyordum sınıfta da toplu yine düşse e, duyardınız o kadar şeyle dinliyorlar beş profesörü jüriye koyduğu, komisyona beş sıfır kapattılar benim dersimi beş sene önce beş sıfır kapattılar Nedenini sorduğumda e, birisine gidiyorum o diyor ki ya senin dünya görüşündeki adama sor. Ona gidiyorum o diyor öbürüne sor. Yani değişik dünya görüşünden kişiler de var. Halbuki bilimde öner dünya görüşleri o, olur tabii dünya görüşü. Senin benim hepimizin farklı olacak da bilimde olmaması lazım. En sonunda 5-0 kapattılar. Ya kardeşim 3-2 kapatılsaydı gene iyiydi dedim. Yani 4-1 kapatılsa gene iyi ama 5-0 ama her biri makamlara geldi daha sonra. Ya dedim demek ki bu ders o kadar şeymiş. <gülüyor> Ondan sonra ben de ne yaptım? Ee, i̇nternette e-postasıyla teknik üniversite içinde araştırma görevleri ve diğerleri diye ilan ettim. O dersi serbest bir şekilde verdim. Şey Korsan var, evet. Efendim? Korsan ders vermişsindim. Evet öyle oldu. <gülüyor> ne yapalım? Evet. Doğru söylüyorsun. E, ne yapalım? isteyen var, hizmetçi var. Dolayısıyla çok daha da iyi oluyor. Not yok, bir şey yok. Kapatıldı. Sordum neden diye. Bir, çok üzüldüm tabii. Bizim e, bölümün konusu değil. Ya hangi bölümün konusu değil bilimsel araştırma yöntemleri. İki, elimde yazılı var. Çünkü ben daha sonra resmen sordum. Bu bölümde başka hocaların da seçimlik dersi var. Ama hep senin derse geliyorlar. Ha, anladım ki Türkiye Cumhuriyeti'nde e, genelleştirmiyorum. Gene bulanık tabii. Benim bütün laflarım bulanık alın kesin değil. Ha, demek ki e, hocaların dersi seçilmezse intikam başka hocalar, çalışan hocalardan alınıyor. E, müşteri gitmiyor ne yapayım bir de git onları sorgula. O nedenle geçen günü bir yerde diyordum Türkiye Cumhuriyeti'nde niye üniversiteler nasıl gelişir? Rekabet olacak. hak eden kalacak, ötekiler atılacak. Bir iki üniversite çıksa böyle Türkiye'de herhalde sıralamaya da girer 400-500 arasına. Herkese aynı eşit maaş, eşit şey. Hatta e, ne, şimdi düz mantıkta şu iki şey çok önemli. Sözel. İlişkilerin orantıları, doğru orantılı mı ters orantılı mı bize öğrettiler. İlişkilerin bir de geometrisi dedim ben burada. Özür dilerim. Fonksiyon dediğimiz o fonksiyon da bir geometridir. Çünkü bir geometrik bir şekil var orada. O nedenle geometri dedim. O da diyor ki doğrusal mıdır eğrisel midir? Yani e, yabancı dilde lineer mi non-lineer mi? Bunlara baktığımız takdirde sözellikte böyle ilişkiler oluşuyor. Şunlar çıkar. Doğru orantılı doğrusal. Ondan sonra Ters orantılı, eğrisel veya hatta çapraz bu ilişkiler çıkar, bundan da başka yoktur. Misal, şimdi şöyle bir şey, x ve y eksenleri arasında doğru orantılı ve doğrusal dediğimizde tırık diye vur. bu şekil çıkar. Bitti. Başka bunun hiçbir şeyi yok. Sözelden çıkıyor yani şekiller. Buraya geliyoruz, gene bu doğru orantılı ama eğrisel. Öbürüne bakıyoruz işte hepsinin yani o sözellerin hepsinin bir şekli var. E ben matematikçi değilim. Gidip matematikçiye bunu gösterdiğim zaman o da diyecek ki ya bu eksponansiyeldir, efendim bu paraboliktir, hiperboliktir. Böylelikle bir takım olacak. Yani ne ben ben özellikle yapamam siz de katılırsınız bir takım olması lazım Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim takımları veyahut da üniversitelerdeki bilim takımları ne? felsefecisi, mantıkçısı yazılımcısı vesaire hangi konuysa ise var mı? ben şimdiye kadar göremedim vatanında göremedim başka yerlerde gördüm yani bu da bir acı bir şey oluyor gerçek oluyor şimdi onun yanında tüm bilimsel kanunlar var dolu bir tane Türkçe cümle tümünü kapsıyor. Bakın. Bir değişken başka bir değişkenle doğru orantılıdır ve doğrusaldır. Hani ben soruyorum ya öğrenciye Newton kanunu nedir? Efeştirema diyor. Ya master'ına gelmiş, doktora yapıyor. Deneyin lütfen. Newton kanunu nedir deyin. Efeştirema diyor. Ben de diyorum ki üçgen eşitlik dikdörtgen çarpı yıldız. Olur mu ya hocam diyor. Veya Arapça yazsan o şeylerle e, Arapça harflerle veya Çince harflerle o da şey. Ama tek şey var bu. O takdirde efesli Newton kanunu. Al kuvvet bir değişken, ivme bir değişken ikisi arasında doğru orantılı ve doğrusaldır. Tabi kütle sabit olmak kaydıyla. Huk kanunu diyorsun. Başka bir kanun. Darsi kanun diyorsun yeraltı sularında, habul kanun, furya kanunu diyorsun, habul kanunu diyorsun, fik kanunu, ne kadar OM kanunu, dünyada ne kadar kanun varsa, bir tane cümlede bu ne olmuş oluyor, bitiyor. Simgesel olarak birbirinden farklı, ama kelime olarak öyle değil. O nedenle bu sözellik çok önemli. Şimdi mesela şöyle bir şey, alkol seviyesiyle kaza ihtimali sorulsa, modelleme. O hemen gideceğiz, işte internette nerede ne modeli. Kardeşim Allah akıl vermiş, fikir vermiş, ee, akıl öyle bir şey vardı. Ben e, akıl unuttum bir şiir vardı, böyle hatıra yazardık. Akıl onun dümeni kullan, e, akıl de kullan dümeni diye. Şimdi alkol seviyesiyle kaza ihtimali. Düşünelim. Az önce doğru orantılı doğrusal mıdır, doğru orantılı eğrisel midir vesaire. E, alkol ne kadar alkol içersek, o kadar. Peki hiç alkol içmeyen Kaza yapmaz mı? Yapar. O zaman sıfırdan geçmeyecek. Görüyorsunuz <gülüyor> yani tırk diye söz elden bütün şekiller geometri çıkıyor. Hiç gidip ha, ondan sonra ne oluyor? Bunun elin olduğu birisi formülünü geliştirmiş. A işte ne bileyim A eşittir. Bir sabit ondan sonra E üzeri başka bir sabit çarpı K. Aman alıyoruz onu. Ne, ne, nerede mantığı, nerede felsefesi, nerede altyapısı? Hoca bilmezse öğrenciyi nasıl yetiştirecek? Kabahat şimdi bu da bulanık tabii lütfen. E, Hocalarda mı, öğrencide mi? O da tartışılır tabii. Şimdi bakın, e, tabii bu da düşünülebilir. Der ki, ya kaza ile alkol seviyesi arasında şöyle bir, efendim doğru orantılıdır, e, evliseldir bu şekilde falan. Mesela nüfus çok şey yapar. Yok efendim geometrik artım vardır. Yok efendim lojistik şudur budur. E, nüfusla zamanla nüfus nasıl? Yani hiçbir şey yok, göç yok şey yok, hastalık yok, şu yok. Doğru orantılı da kabul etmez akıl. Hemen mesela şuna gelir veya buna gelir veya buna gelir. Böyle değişir. Bunlardan başka da yoktur. Az önce yazdığım o hani doğru orantılı şunlar vardı. Bunların bir tanesini seçenekler arasında bunların en akılcı olanını seçip geometrisini bildikten sonra matematik bilmeme bile gerek yok. Gideceğim. Bir terzak diye bir şey vardır, zemin mekaninde İstanbul Utekip Üniversitesi'nde de çalışmış umur hocam onu çok iyi bilir. Sizin aranızda da bilenler vardır. Adam matematik bilmiyor, bilmiyor ama özel bir takım böyle <gülüyor> şeyleri çıkarıyor. Tek diye, değil mi hocam bir matematikciyi? Onu yanına alıyor beraberce bir takım işte iki kişilik takım üçte olur dörtte olur beş de olur böylelikle meşhur oluyorlar zeminmetin şimdi eğitimimize gelirsek hep bugünlerde konuşuyor bilim işte teknoloji önemli bilim önemli ya bunlardan daha önemli şey var felsefe ve mantık Bu benim kişisel görüşüm tabi sizlere de yağ çekmek için söylemiyorum inandığım için söylüyorum bunu felsefeci de değilim mantıkçı da değilim ama onu çok önemli olduğunu. Onlar olmadan bu <gülüyor> felsefe var mı? Soru işareti koymuşum. Bunlar var da peki bunun düşünce altyapısı ne? E, mantık var mı? Hani bir şey vardı şeytan bunun neresinde diye. Evet e, bilim, teknoloji, eğitim peki mantık bunun neresinde? Efendim, <gülüyor> e, akılcı düşünce bunun neresinde? Bunlara şey yapmak lazım. Gönül bunun neresinde? Gönül şimdi öyle bir şey ki ben e, e, Türkiye'de eğitimimi aldım ilk mektep, orta mektep vesaire dediler ki hiç gönülde bir şey olmaz. Ben ona da inanmıyorum. Gönül de çok önemli. Çünkü insanı tetikleyen bir şeyler olması lazım. O gönül de bu işin içine mutlaka giriyor. Ben bunu geçeyim çünkü bu YÖK'le ilgili bir şey, <gülüyor> üniversiteler. Bugünlerde de YÖK şey arıyor, bu sabah bana da geldi, bazılarınızda da gelmiş olabilir. Efendim neden yüksek lisans ve doktoralarda intihaller var? Neden her bir yüksek lisans veya doktora tezlerinden şey çıkmıyor, yayın çıkmıyor? Uluslararası yayın neden çıkmıyor diye böyle bir şeyler var. O zaman şu en son yönetici kalitesi var mı Türkiye'de? Evet. Yöktekiler de var. Onların da bir kalitesine bakmak lazım. Aslında ee, şey olarak böyle üsttekiler alttekilerin kontrolünü şey yapıyor. Mesela teknik üniversitede İngilizce eğitim yürümüyor. Yürümüyor çünkü öğrenci şey istiyor ben İngiltere'deyken Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden arkadaşlar gelirdi. Ya derdi bunlar ne biçim İngilizce konuşuyor falan derdi bana. Tabi o benden bir ayda adapte olurdu. Ben belki beş ayda oldum. Yani şey olarak o bakımdan Türkçe önemli. Bu benim idealim. Şimdi bunu eleştirebilirsiniz. Bana yöt desek, ki, üniversiteni kur dese ilk yapacağım şey bilim felsefesi diye bir şey kurmam lazım. Eğer bilimsel bir şeyse ders mutlaka bunun olmayı bu benim görüşüm mantık evet mantık mutlaka onu olmaz üç geometriyi koyarım çünkü matematiği koymam dört fiz fiz tabi ben bunu ben bunu böyle dedim Vian Üniversitesi matematik bölümü başkanı beni davet etti teknik üniversite gittim orada da konuştum yani e, biraz da eleştiriler olmayıp fizik Nefton fiziği kuantum fiziği falan değil burada benim kastettiğim sözel olarak o incelenen olayın fiziksel bir takım ilişkileri nelerdir? Ondan sonra matematiği koyarım <gülüyor> e, matematik en... hop ne yaptım Matematik en sonunda budur şimdi sona geliyorum bunu da geçeyim bunu da geçeyim Şimdi iki tane misal vermek istiyorum. Bu misallerden bir tane. hocam zamanım fiş... ben burada görüyorum da <gülüyor> tamam onu bir yapıyorlar. İki tane misal vereceğim. Formül çıkaracağım size. İki tane formül. Bunlardan bir tanesi Bunlardan bir tanesi Ne oldu? Gel ha, geldim. Kusura bakmayın ya susadım. Bunlardan bir tanesi bize lisede öğretirler. Denir ki ikinci derece tabi Hepimiz lise eğitiminden geçtiğimiz için. ikinci dereceden efendim denklem vardır. ax kare artı bx artı c eşittir sıfırdır. E, ezberledim ben. x1 x2 eşittir. Eksi b artı eksi karı güçünde b kare eksi 4ac bölü 2a. Ya nereden çıkmış bu? Heh. Burada bir de mesaj da kendime göre vermek istiyorum. Müslüman bilim adamları olduğu zaman isimleri söylenmiyor siz de takip edebilirsiniz. Bazı batılların da kitaplarını götürürüm görebilirsiniz. Saklanıyor. Öyle de bir şey var tabi. Adam kültürünün şeyini devam ettirmek istiyor. Şimdi benim size vereceğim bu şey şu. El Harizmi. Yani ben soruyorum yani öğrencilere, doktora ya algoritma ne demektir diyorum. İşte diyor ki adam işte şunu ya, ya algoritma El Harizmi'nin benim kültürümden gelen muazzam bir ee, ...düşünürün... ...bilim adamının şeyi... ...ne yapıyor şimdi... ...bakın A x kare artı B x artı C... ...Türkçe söylüyor şimdi... ...A x kare artı B... ...şimdi bunu alıp şöyle yaptığında ne oluyor... ...x kare bir sabit çarpı x... ...x kare dediği zaman... ...şimdi düşünüyor... ...ha bu kare yahu... ...şöyle yapsam şöyle yapsam... ...x kare olur... ...hemen kafamda geometri dikkat edin... <gülüyor> ...bunu ben demiyorum... Ee, aşağı yukarı e, sanıyorum 900 veya bin yıllarında yaşamış bu elharizminin çözümü. Ondan sonra diyor ki ikinciye bakıyor şuraya bakıyorsunuz ya bu kara ise bu da dikdörtgendir. Çünkü <gülüyor> o zaman dikdörtgeni şu tarafa mı yapayım alt tarafa mı? Bakıyor şöyle yapıyor dikdörtgen ya bakıyor ki e, bir de böyle de yapabilir. O zaman diyor ki ne onun hatırı kalsın ne bunun hatırı kalsın. ikisi de işin içine girsin. Bir bölü iki şey e, e, şunun yarısını buraya veriyor buraya. O zaman alan hemen belli oluyor. Burada da böyle. Şimdi x kara artı şu iki alanın toplamı şu ikisi h <gülüyor> etti. Ona geri kalanı da zaten çıkıyor. Dikkat edin, bir bölü dört var orada şeyde, o formül. Bunu yaptıktan sonra adamcağız diyor ki, ya burası aslında bir bir kareye tamamlandı tekrar. Bu karenin kare kökünü almak lazım diye, oraları yaparsanız bu formül çıkıyor. Bize öğretilen formül çıkıyor, C şey olarak. Bugün bilgisayarlarda square root diye bir şey vardır. Bunu da ilk bulan el kerhi diye gene bir Müslüman bilim adamıdır. Ne yapar? X kare eşittir mesela 5 e, diyorsun. Adam diyor ki x eşittir 5 bölü x diyor. E, Tatonmanla zaten bugünkü bilgisayarları veyahut da hesap makinelerini alın kaç tane hane varsa ona göre verir birbirinden de farklıdır. Yani ondalıklarda daha sonra. İkinci bir misal, bize denildi ki madde yoktan var olmaz, vardan yok olmaz. Çok şahane bir şey, şöyle bir düşünelim şimdi. Madde yoktan var ol ha diyeceksin ki ya ben işte dine inanıyorum. bu. Ya kardeşim bilimde buna uyacaksın. Ben inan demiyorum ama ilke olarak bilimde. Madde yoktan var olmaz, vardan yok olmaz. Böyle bir şey. Aslında süreklilik denklemi de buna gelir. Kütlenin korunumu da buna gelir. Hep aynı dil ama farklı şey ya bölük bölçük edilmiş. Şimdi o formülü çıkaralım. Şöyle bir formül. Diyelim ki ben şöyle bir şey alsam. Şunu mesela tahayyül edin şimdi. Sivazlık falan yapmıyorum canım. Yani bu mesela diyelim ki bir kilden bir şey olsun ama bir şart koyuyorum başta. Diyorum ki sıkışmayan bir malzeme. Sıkışmayacak. Ama şeklini değiştirecek. Dikkat edin şimdi. Bir de diyorum ki kuvveti aniden veriyorum. Öyle yavaş yavaş değil. Yavaş yavaş verirsem zaman da işin içine girecek. Şimdi e, tahil ediyorsunuz değil mi? Yani şimdi zihninizde dikdörtgenler prizması gibi bir şey var hocam. Bunu aniden, aniden bir kuvvet verdiğimde şekli değişti mi? Hacmi sıkışmıyor. Hacmi değişmedi. Ha, o zaman şekil değiştiğine göre düşünelim. Ya X doğrultusunda miktar demişim burada. Hacim diye düşünün. X doğrultusunda hacim değişikliği var mı? Tabii X doğrultusunda var. Y doğrultusunda var mı? Var. Z doğrultusunda var mı? Var. Ama bunları... ...hepsini topladığım zaman... ...sıfır etmesi lazım. Çünkü hacim değişikliği yok. Sözel. Peki bize ne öğretiliyor şimdi kitaplarda? Özellikle akışkanlar mekaniği olsun, mukamet olsun değişik işte diyor ki ya şöyle bir küpçük var, işte simgeler de burada. Buradan Q'ye giderse buradan Q'ye dQ bölü dY olur. Şuradan şu olur, giren çıkana eşittir falan. Ya şu denklem, aslında bu bana ne diyor? X doğrultusundaki değişim artı Y doğrultusundaki değişim artı Z doğrultusundaki değişim eşittir sıfır diyor. Zaten sözelini bilirsem, bu simgeleri istersem ee, şeyce yazarım latince istersem arapça istersem yunanca istersem Çince yazarım şimdi o zaman insan diyor ki söze ya bu 3 boyutta peki 4 boyut olsa ne olur 5 boyut olsa ne olur e diyorsun ki ya o zaman birkaç terim daha gelir Peki o zaman olsun şimdi 4. boyut zaman olsun zamana geliyor mantık genellemesi için düşünüyoruz ya 4. boyu da yazdık Şimdi o doğru mu? E bize ilk mektepte dediler ki elmalarla armutlar toplanmaz. Bilimde bal gibi toplanır. <gülüyor> Şeyde toplanmaz tabi. Şimdi bir bakıyorum şuraya bunun birimine bakıyorum. Mesela hacim idi ise hacimin işte şu boyutta değişimi. Mesela hacim metreküpse bu da metre ise metre kare. Bu da metrekare bu da ha buraya geliyorum metreküp bölü saniye oluyor. Bu ilk üçü elmaydı dördüncüsü armut toplanamaz. Kardeşim oraya getiririm nasıl doları Türk parasına çevirmek için bir şey varsa şuraya gelir. Yanlış çünkü boyutlar tutmuyor. Şuraya bir alfa diye bir tane kat koyduğum takdirde tamam elmalar armut oldu. Dolayısıyla <gülüyor> denklem çıktı mühendislikte kullanılan birçok denklem ikinci derecedendir. Neden? Çünkü bu şeyin e, miktarın bir de kanunu vardır. Az önce söyledim bütün kanunlar doğrusal ve şeydir e, doğrusal ve doğru orantılıdır. Yani e, lineerdir falan. Buraya koyarsam ikinci dereceden bütün denklemler çıkar. Ve Ben iddia ediyorum hatta bir derste de söyledim İstediğiniz diferansiyel denklemi yazın tahtaya. Onu konuşturacağız dedim. İsteden kimse yazamadı. Sakarya Devlet Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık diyorum. Ya gençken orada ders verdim de Sakarya Üniversitesi'nden birisi geldi tahtaya yazdı. Yalnız dedim simgelerin ne olduğunu söyle beraber çözeceğiz. Benim de aklım yetmez. Siz de gençsiniz beraber. Hi! Ne mutlu oldular. Bilim mutluluğu bambaşka bir şey. Hiçbir şeye benzemez. Ne para siz de tatmışınızdır da ben kendim için taraflı konuşuyorum şimdi. O felsefe ve mantık altyapısı olduktan sonra bilim uçuyor insan ya. Adam uçar mı? Derler ki insan uç mu? uçak bile gidemez oralara. <gülüyor> Yerine göre. Alfada işte bir şey uydur. Gider buna der ki işte disversiyon katsayısı. Öbüründe der ki işte e, yeraltı suyunda. Yok efendim e, suyun e, dağılma hızı bilmem ne şu bu. Şimdi şöyle bir bu da son şey. Şimdi diyelim ki şimdi sözel düşünüyoruz. Elimde bir levha var şurada. Yani bir levha düşünelim. Levhayı düşündük. Ve oraya da bir çubuk var, 100 santigrat derecede bir çubuğu değdirdim bu levhaya. Şuraya koydum. E şimdi ne olacaktır? Buradan yani bir e, ısı gidecek. Şimdi düşünelim. Parmağımı şuraya koysam, şimdi değdirdim ya. Değdirdikten sonra parmağımı şu A noktasına koysam. Düşünüyoruz şimdi A noktasına koyuyorum. Söyledim. Ya e, hiçbir şey hissetmiyorum, hissetmiyorum. Belirli bir zaman sonra orada yavaş yavaş hissetmeye başlıyorum. Sıcaklık, zamanla sıcaklığın değişimi. Ne oluyor? Parmağımla bir hissediyorum. Belirli bir zaman sonra bir bakıyorum. Ya, aman diyorum ya parmağım yanmaya başladı. E şimdi oradan hemen bu şekil çıkıyor mu kardeşim böyle bir şekil? Tabii çıkıyor. <gülüyor> bir kere doğrusal olamaz doğru orantılı olur da doğrusal hayatta olamaz. Çünkü aksi takdirde bu bir doğru şeklinde mutlaka eğrisel olması lazım. Belirli bir sıcaklığa ulaşması lazım. Bu sözellerden sonra bunun diferansiyel denklemini çıkar, geometrisini çıkar. Yok öyle değil de konumlanması değişir. Konumlan yani o zaman bunu sıcak 100 dereceden 10 dereceye Tabi ortada bir yerde olacak şey olarak sıcaklık en sonunda belki ee, C, şurada sıfıra da gitmeyecek. Ha, o zaman şuraya elimi koyuyorum, bakıyorum ki çok sıcak. Bir buraya geliyorum, daha az sıcak. Böylelikle yani sözel e, ve e, hayal ederek ve e, ettiğim o hayali tasarlayarak geometrisini çıkarabiliyorum. Yani çünkü hani, yani biraz şey oldu, benlikçi oldu. Çıkarabiliyorum diye çıkarabiliyoruz. Öyle söyleyeyim. Mantık modellemesi, bunu zaten göstermiştim. Az önce. Şimdi bunlar önemli değil. bunları geçeyim artık. Bilgi, cesaret de lazım tabii. Yani yıkıcı olmak lazım. Bana göre bilimsel çalışma yapılırken yıkıcı. Nedir topu tüfe? Mantı, şey, felsefe ve mantık, sözellik, top, tüfek o. Yoksa formüller falan değil bilgisayar ben memnun da oldum İstanbul Üniversitesi fel, şey, felsefe bölümünde orada bilgisayar yazılımıyla ilgili mantık dersi veriliyormuş o şeyde gördüm çok da hoşuma gitti çünkü niye bizden yazılımcı çıkmıyor fazla çünkü mantık yok çok önemli o mantık meselesi bunları geç düşünce felsefe mantık dil tabi geometri şekil bunlar hepsi söylendi Örgün eğitim sistemi diyoruz bugün, klasik eğitimi. Bir de eğitime gidecek olursak, acaba oralarda mantık, felsefe vesaire var mı? Şimdi bugün, malumat ve bilginin nakil tercüme ve ezberi mi var? Siz size yani cevap vermeyin, içinizden bir şeylere cevap verin, bulanık veya kesin. Kritik eleştirilmeyen dogmatik bilim inancı mı var? Ondan sonra sorgulanmayan yöntemler, denklemler, şunlar bunlar var. Dolayısıyla bir yerde bir teşhis ondan sonra hemen e, hazır o formüllere göre, yazılımlara göre biz de yoksa Amerika'dan getiririz, Hollanda'dan gelir falan. E, böyle şeyler, hapı yani hapların yutulması. Yani hap gibi yutuluyor. Bu mu var? Şimdi örgün dinamik eğitim sistemi olması için bilim felsefesi güncel etkinlikte mi yani burada bilim felsefesi derken yani gençlere bile verilecek sözel bir takım ilkeleri ben kastediyorum. Mantık çıkarımı, kuralları. Bugün eğitimde var mı? Ne kadar var? Bana göre tabii bu bulanık bir hayır olması lazım yine. Belki var da ben takip edemedim o açıdan. Geometrik tasarımı yoksa matematik donuk kurallar mı var? Bana göre matematik donuk kurallar var. Şeyde özellikle mühendislikte sayısal mı önemli, sözel mi? Sözel etkin zekalar pratik, analitik. Analitik ne demek? Ben soruyorum birçok kimse Diyor ki analitik analitik demektir diyor. Analitik demek çözümleyici demek. Bir şeyi çözümlemek Türkçesi. Çözümleyici bir takım zeka. İşte o şeyde eğitimde olması lazım. Tabi üretken bir yaratıcı dedikleri. Üretken zeka o da bu ikisi olduktan sonra bak nasıl fevkalade oluyor. Bunu da geçeyim. Son artık sanıyorum son iki tane şey. Aşağıdaki sıralama araştırmacılık bilimsellik ve bilim adamlığı için bir esas teşkil edebilir. O kitaplarda bu var. Bu da tabii kişisel bir görüş. Felsefe ve özellikle de bilim felsefesi. Yani burada her felsefeci bilim adamı olmayabilir ama onların görüşleri bilim adamlarına ışık tutar niteliktedir. Yani mutlaka felsefecinin bilim adamı veya bilim adamının da bir felsefeci gibi felsefeci olması gerekmez. Hemen burada bulanık mantık olması lazım yani <gülüyor> örtüşmesi lazım aralarında. İkinci olarak felsefe e, sözellerinden bilim felsefesine doğru çıkarımların ortaya konulması bu önemli. E, bilim felsefesi bu mantıkların işleyişi hakkında bir takım bilgiler verilmeli. Çok önemli burada iki tane düşünür bir eski Yunan'dan biliyoruz o Platon denilen. Platon işte P, Arapçada P harfi olmadığı için Platon olmuş, El-Platon derken Eflatun olmuş. Bize de geçmiş yani Eflatun'un şeyi. O da diyor ki geometri bilmeyen içeri giremez. Ya adama helal olsun kaç sene önceden bunu görmüş. Daha sonra bizim kültürde İbn Haldun'un öyle bir sözü var. O da diyor ki geometri bilen akıl pek yanılmaz. Yani ben buna da... Ee, çok sıcak bakıyorum bu söze de. Gerçekten geometrisini, formülünü unutabilir ama geometri hiçbir zaman e, şey yapmaz. Çünkü o e, hayalden sonra şekil bilgisi e, şeklinde gelir. Tamam ben artık hocam müsaade ederseniz şöyle bir şey görün. Sabrınız için teşekkür ederim. Sorular sonrası son olacak. Yani daha son değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. hocam. Ee, yani şey, bir mühendis bu kadar söyleyebilir. Biz gayet güzel <gülüyor> ama ben şey. yani mühendisliği de bir şey değil. Bir dünyaya yeniden gelsem olmam. <gülüyor> ne dersin Umur hocam? Siz de bizdensiniz. Evet işte böyle olacak. Ee, sorusu olan bir, bir, bir soru orantılı olmayacak ama ee, şimdi burada sayısal sözler aydınlığından ziyade Başka sürekli yedikleri uygundasak aslında daha yeniliyorum herhalde. Çünkü e, şimdi dili temsil sistemi olarak görürsak en kapan haliyle. Aslında şimdi matematik dediğimiz, geometri dediğimiz hepsi doğal bir ileri işletimleri. Ya da hepsi ayrı birer temsil sistemi. Hı hı. Belki şunu uygulamamız lazım. E, Tab anlamda insan bilgisini geliştirmemiz için temsil sistemlerine, e, yani bütün temsil sistemlerine en etkili biçimde kullanmanız yani gerekiyor. Mesela böyle resimle etkiliyorsunuz. Güziyle etkiliyorsunuz. Resim, geometri dediğimde resim e e var. Var, var, var. Fonksiyon. Ben onu demeyi çok güzel yani noktaya değindiniz. Yapıyor. Fonksiyon de. deniliyor evet. mesela. O da geometri. Resim, o da geometri. Evet. Tabii tabii doğru. Evet. Evet. Ama yani hani düşmanlık yani, çıkması en gerek yok. çünkü O da bir temsil sistemi. Yani yani, yani. Yok, düşmanlık diye, diye bir şey yok, şey yok da sıraya yani koyma diye ben düşündüm. Tamam. Bileyim, yok. Yok. Yok. Öyle, öyle intiba verdiysem özür dilerim. Öyle Mesela. düşmanlık yok. Bunlar hepsi sürekli içinde kullanılabilir. Ben bu sayısal sözel ayrımında biraz doğru veriyorum. Yani orayı tek anlayamıyorum. Şimdi, Şimdi mantığı sayısal yapmayan ya da matematiği sözel yapmayan şey nedir? Ben burada şunu söylemek istedim. Bütün bilgilerin kökeninde sözellik olması lazım. Onu söyledikten sonra sözelliği bir... Te... Esas teşkil ettikten sonra tabii sayısala gidecek mutlaka hesaplamalara, modellere gitmesi lazım. Benim demek istediğim yetiştirirken sırf sayısal yetiştirmemek lazım. O nedenle ben kendim diyorum ki her şeyi sözelden başlaması lazım. Mühendisliğin eğitiminin bile sözelden başlaması lazım diyorum. Yoksa birini dışlamıyorum. Sıraya koyuyorum. Sözel esastır. Sayısal daha sonra gelir. Yani böyle formülleri boğulmasına karşısınız. Evet, evet. Sadece evet, tabii. Sırf o. Formüllerin arkasındaki sözel yapıyı bilmek gerekiyor. Tabii. O arkadaki bahçeyi, bahçeyi evet. Bilmeden bahçeyi formüzele... bilmeden vermiş bana. Ee, öyle. O, o yapıyı biraz daha verip bilmiştir. Doğru. Arkasından. Evet, evet. Sözel yapıyı hiç geçmeden, Hani nasıl bir yapı var orada? Çünkü biz aslında tabii biri de tam olarak anlayamıyorsunuz. Yani tabi dil için sözel ya da mantık için sözel diye geçmemiz çok zor. Orada bir şey var. Bütün hepsine ortak olan, bütün temsil sistemlerine ortak olan bir şey var ve belki senin falan derim sana. sana. Hmm. O, ya, evet, o, böyle, evet o en son hocanın şeyi. <gülüyor> Doğru. Yani o da bulursak daha iyi olur. Ben genel, genel olarak katılıyorum zaten. Yani herhangi bir... Tamam. Karşı evet. Söyleyeyim. Sağ olun. Ama bence de süreçlerle biraz burada değişmek lazım. Yani siz e, e, şeye olalım yani matematiksel olacak yani formüllerin arkasında sözel olması gerektiğini söylüyoruz. Tabii tabii o güzel yani, Efendim? Yani sözel, yani matematik üzerinde anlaşabiliriz. Matematik işte formüllerle dediğimiz üç şey, aşağı. Yani ya matematik yani. simgesi oluyor yani o Neyse, sözellerin simgesi. O sözel yani... Iki, evet daha sonra sıra var ya matematiğe ge geliyor tabi. isteyene geliyor tabi. herkese matematik bilim. Sözelden kasıt evet, tabi de. meseleyi anlamak. Şimdi mesela ben çok İngilizce eser yazdım ama bana sorarsan hep ben Türkçeden şey yapıyorum. Türkçe benim için çok esas oluyor. Yani ana dil çok önemli. Sözel. Bir de şu şimdi sırf matematiğe bağlı kalırsak bu sefer bilim tamamen yukarıdaki aydınların malı gibi oluyor. Halbuki sözele geldiğim zaman ben şimdi köylü Mehmet'e aklı çalışan bir kahvehaneye bile gitsem şu verdiğim kil misalini onlara bile söylesem sözel anlatabilirim. Yani ben onu demek istiyorum. Sözel çok önemli. Aksiyon oradan tabii e, şeye, matematiğe sayısala yani önce simgelere, oradan tabii bilgisayara Açık da sayıp. Bir temsil sistemindeki evet. temsil sisteminde olup biteni, başka bir temsil sisteminde anlatmış oluyorsunuz. Özenleştirdiğinizde ve Türkçe'yi işte kuramaktan bahsediyoruz. Mesela Türkçe'yi vurguladığınızda aslında en hakim olduğumuz temsil sisteminde anlamaktan söz Ben böyle anlamadım. İşte tabii şimdi mesela şöyle İngilizce e, diyelim veya Almanca hangi dili biliyor isek, e, ana dilimizde değilse e, mutlaka bu şeyin terimlerini anlamakta ben güçlük çekiyorum mesela. E, felsefik veya da sözel o şeyleri. Yani, ben bir de şöyle bir şey söyleyeyim burada. Bakın ben Arabistan'da çalıştım ve Arabistan'da İngilizce ders verdim. Bundan aşağı yukarı 20 sene önce. Abi baktım, öğrenciler bitirme ödevini getiriyor. Montaj sanayi. Orada da hocalar da tabii değişik yerlerden geliyor. Montaj sanayi gibi. Ben de bölüm başkanı olurdum orada, seçim olurdu. Ee, bölüm başkanı oluyorsun. seçimlerlendi. İstemememe rağmen, sesini çıkarma derdi dekan, beni seçerlerdi. Neyse, hidrojeoloji bölümü. Geliyor öğrenci bana diyor ki, dünyada en suskun öğrenci nerededir diye bana sorsalar cevabını hemen veririm. Çok değişik yerde ders verdim. Neresidir dersiniz? Türkiye. Türkiye evet. Arabistan Arap öğrencileri değil. Maalesef. Şimdi diyor ki bana ben diyor doktor der onlar hoca falan doktor diyor ben diyor yazdım bunu diyor Amerikan kitabından aldım hocaya gittim diyor üzerini çizdi İngilizcesi iyi değil diyor. diyor. Tamam mı? Ben de ondan sonra karar aldım. Dedim ki kendim de Arapça öğrendim. 32 yaşından sonra ömrümde hiçbir din eğitimi almamış birisiyim ben. Hiç. Şişi Tarakki Lisesi'nde başlamışım şeye. Anlatabiliyor muyum? Arapçayı da çok zor bir dil ama muazzam zengin. Dedim ki tezleri Arapça yazın dedim. Araplar karşı çıktı. Hocalar bölümde ona teker teker gittim, konuştum, ikna ettim, bir bölüm toplantısı yaptım hocam, karar aldırdım. Arapça tez yazdılar, benim lisans öğrencileriyle o kadar çok uluslararası şeyim çıktı ki, anladım ki ana dil çok önemli. Ben İngilizce eğitime çok karşıyım. Vermem ya siz Türkçe biliyorsunuz, ben burada gelen fan film fonu nedir yani acayip. Dil işte ben onun için. Biraz etkilendim herhalde. Sözellik çok önemli. Ben ondan söylüyorum. Sözeli bildikten sonra mesela diyelim ki siz sözeli biliyorsunuz. O matematiği biliyor. Bir araya geliyoruz. Mantık falan bir takım şeklinde. Bir bakıyorsun atom bombası yapıyorsun. Bir bakıyorsun bir acayip bir cihaz yapıyorsun. ile olan, olan arasında bir bağlantı var. Yani bir Valla bulanık mantıkla ilgili hakikaten ben aşağı yukarı IEEE diye bir dergiler vardır. Ben orada bir F ile başlayan o zaman bir dağılım fonksiyonu ararken bir baktım fazi diye bir şey gördüm. Okudum çok hoşuma gitti. Evet çok seviyorum ben bulanık mantığı. Tabi dille, olan... tabi, tabi, tabi dille olan ilişkisi bilgisayar dolayısıyla. Olabilir. Tabi şimdi bilgisayar burada o kadar kişi var desek ki hepimiz yaşlarını versek bunların hangisi gençtir diye sorsak hemen diyecek ki gruplayacak bir alt sınır, üst sınır hepsi eşitlik. Ben felsefik bir laf edeyim bana da biraz şey yapın derslerde söylüyorum. Dünyada en önemli şey eşitsizliktir. Eşitlik diye bir şey ben tanımıyorum. Yok ki. Asıl yok ki değil mi hocam olması mi? esas olması gereken o yeter ki eşitsizliğin alanı daralt evet. çıkıyor mesela diyor ki kadın erkek eşittir diyor çok ekstrem bir şey veriyorum ve olamaz ki e, topik bir yok. şey adalet yok, efendim adalet yok, He, eşitsizlik çok önemli Zaten bütün birçok denklemlerde de aslında e, kabulleri bir tarafa atmazsan e, eşitsizliktir. Ortalama da tutar. Yani, <gülüyor> şey Hocam, Sen günü... İsmiyle bir daha söyle Ayhan değil miydi? Yok ben Özgüç. Özgüç tamam karıştırdım <gülüyor> ya özür dilerim. Hocam ben lisansla matematik mühendisiyle okudum. Orada bir sürü matematik dersi aldım. aldım. Mesela ben hala tansiyon analizini nerede kullanıldığını bilmiyorum. O Ama o... aldın aldım tabii. yani başarıda da verdim bir sürü ders neydi mezun olduğundan dolayı başarıda da veriyebiliyorum. <gülüyor> evet. Dersin ne olduğunu bilme, oyunları üzerinde yapabilmek. İşte ben onun için sözellik önemli. Daha, bu durumla konuşmamızın bende önemli bir karşıtı var. Yine de ama şu soruyu ortadan kaldırmıyor bu karşıt. Mesela e, mantığın formelleştiğimizde tam da e, mantığın bu e, sözel. Ee, bağlanımdan tutarlanmasına yönelik bir şahı olsun. Yani, baktığımız zaman mesela Kereger'in çalışmalarını o doğal dildeki bu ortadan kaldırmak için e, mantığı formelleştiriyor. Yani evet. bu söylemeye çalışıyor. Yani bilimsel yapılar kurulurken o bilimsel olarak anlatılanın öyle bir anlatılması görebiliyor ki sanırım orada de farkı olmasın. Bunun için de zaman zaman bana kalırsa sözel yaklaşımlar, sorunlara ulaşabiliyor. Yani şunu söylemeye bekliyorum. Bir şeyin ne olduğunu anlamak için sizin sözallik dediğiniz noktanın belirgin kılınması lazım ama sanıyorum bu sözallikle birlikte sözalliğin yanı sıra formelleştirilmesi gerekiyor. Tabii ikinci aşama işte. Benim dediğim evet. yani ilk temeli nedir bunun? Şöyle diyelim formelleştirilmiş şeylerin o şekilde alınması mı? Mesela mühendislikte formüllerin direkt alınması mı? Yoksa sözeli bilindikten sonra ikinci aşamada formüllerin alınması mı? O zaman dinamik bir takım uygulamalara gider. Belki sizin dediğiniz şey diyor. O Ziyana çevresinin bir döneminden sonra fizikal izin diye bir şey çıkmış. Evet Fizik hocam. Fizikal izin de formüllerin tekabül ettiği, karşılık geldiği nesneleri anlamakta güçlük çekiyorlar. Yani Haydniler gibi bir yafı da ya, bir şey soruyorsunuz. İşte formül yazıyor. Bu ne diyorsunuz? Bu, bu, budur diyor. Yani. Heh i̇şte ben doğru hocam. Bu noktada siz herhalde diyorsunuz ki bunun Almanların değil de Yani görselleştirilebilmesi için nicel olanlar çıkarıp günlük dile tekabül ettirecek şekilde yorumlamak lazım. Evet. E, çünkü anla, ancak dille anlaşabiliyoruz. Formüllerle pek yani anlaşabiliyor. Bir anlaşma aracı ama o bizim e, fizik dünyayı kavram aracımız değil. Fizik dünyayı kavradıktan sonra matematiğe onu dönüştürmek mümkün. Evet, evet. Yani eee evet, evet. nice'in e, tasvirini biz eee evet. günlük dili kullanarak yapabiliyoruz. Evet hocam. Gibi bir şey oluyor. Evet, ona evet evet doğru. Evet. Yücel, buyurun. Ben, Seni ben, biliyorum. Bu, Çok ben, iyi. Yani sizin anlattıklarınız işte iyi bir eğitim öğretim modeli. Şey yani bu model içerisinde bir yerden gidiyoruz. Çok güzel bir ortaya e, <gülüyor> bu açıdan geçtik çok önemli söylediğiniz ama mesela işte, sözel e, bildirişin üzerinden işte mesela teknik meselelerin aktarılması birbiri e, bir noktaya kadar sürgünmeli. Zaten bir noktadan sonra değil, uzmanlaşan, gelirli alanı evet. uzmanlaşan evet. insanlar zaten ortak bir dile sahip olur. Kermolojide yani, ilk bir şey var. Evet. Matematiğin kermolojisinin evet. hakim bir kişinin artık bir noktadan sonra yine bu sözler evet, evet. bildirişime ihtiyaç duymayacağı açık. yani Ve Benzer şeyleri diğer alanlar içinde söylemek mümkün gibi gözüküyor ama o noktaya gelene kadar, yani insanlar uzmanlaşana kadar kesinlikle o bir şey ihtiyaç var. Evet, çok iyi uzmanlaşması için bunların olması icap eder. Ayrıca yani tabi... o, ama sözcük türünü de dışında ama e, yani e, hiç kimse baştan karşılaşmasıysa son veriyorum. Mesela şöyle Aristo diyor ki efendim kuvvet hızın karesiyle doğru orantılıdır diyor. Yani bir deney falan yaptığı yok. Kuvvet hızın karesiyle doğru orantılıdır. Akılcı bir çıkardım hakikaten şöyle bir düşünce akılcı. Ama İbn Sina'ya geliyor. İbn Sina da diyor ki bunu Newton'un başına elma düştü. Ne elması düştü kardeşim? İbn Sina elması düştü de adam ona göre Tabii burada bir süreklilik var bilimde. Ne yapıyor İbn Sina? Diyor ki, ya diyor, evet diyor, hız önemli ama diyor. Gidiyor deney yapıyor. Bir tane top alıyor böyle bizim şey topu gibi. Yani şu hacimde pamuktan bir top, tahtadan bir top, taştan bir top, bir de kurşundan bir top. Diyor ki, bunu ben diyor bak deney yapıyor. Atsam diyor. Hangisi daha ileri gider? Hafif olan mı ağır olan mı? Aynı kuvveti vurduğun takdirde. Oradan momentumu çıkarıyor. Gazr-ı Arapça. Bu deneyi yapıyor İbn-i Sina. Ama Türkiye'de hiç kimse bilmiyor. Evet. Ha işte yani demek istediğim bir de kültür yozlaşması var. Evet. Yani bizim bilimimiz yok. Hep batıdan geldi eski. Ya Sümerliler vardı, Babilliler vardı, Mısırlılar vardı, bilmem ne vardı. Bizim kültürümüzde de vardı. Bu da kopuk olunca onları da sözel anlamak gerekir. Avromili <gülüyor> de yok. İbn Sina bunu yaptı. Ben bunu nereden öğrendim? Türkiye'deki kitaplardan öğrenemedim. Imperial College'da bir şey vardır. Science Museum Library diye bir yer vardır orada. Tam ee, Londra Imperial College, Londra Üniversitesi'nin şeyi. Türkiye'ye geldim bana dediler ki kolejden mezunsun. Ya nasıl doktor olur dediler. İngiliz sistemi öyle tabii. Science Museum Library vardı. Giriyorsun içeriye. Yani şanslıydım ben. Oralardan ben onu öğrendim. Düşün. Gasrimel diye bir şey. Yani diyor ki F eşittir ağırlık çarpı imedir diyor. Öbür de diyor ki kütle diyor. Daha doğru. Yani böyle bir evrimler var. Hep bunlar sözenlerle oluyor ama ama Sina o deneyi yapıyor dediğim deneyi siz de evde yapabilirsiniz. Aynı kuvveti ver bakayım hangisi ileriye gidiyor. <gülüyor> Anlatabiliyor biliyor Hocam ben çok yezeyimdir. Şey ben evet. isminizi söylerseniz sorabilirsiniz. Ne var? <gülüyor> tamam. evet, evet ikimizin ismi birbirine benziyor zeki zekiye. Tabii. Benim de ilk adım zekiymiş. Sonra babama birisi demiş ki zekayı tak zeki çok var demiş. <gülüyor> Buyurun Zeki yani stokastik proseslerden falan... ...söyleyebilir evet. misin? Benim lisansım istatistik... ...gerçi çok zor okudum, hiç sevmedim... ...çok mutsuz oldum falan ama... ...bol bol olasılık gördük. Evet. Şimdi e, biz Teo Bey'le... ...van statizimizde şey çalışmıştık... ...konferatif probabitli üzerine... ...yani sizin öyle bir niteliksel... ...karşılaştırmalı bir olasılık... ...anlayışına doğru gitmenin söz konusu... ...olabilir mi? O illa... ...kapalı aralıktaki e, olasılıksal... ...derece, değer değil... Evet. ...0-1 aralığında... İşte şu şundan daha olasıdır. Bu bundan daha az olasıdır. Skala'da e, olayları sıralamak. Evet, evet, evet. E, daha, daha, daha olası olmalarına ya da daha az olası evet, olmalarına. Evet, evet, evet. Böyle bir kavram üzerinde çalışmıştık. Acaba siz dinceliksel bir niteliksel bir olasılık anlayışını benim ister misiniz bu çerçevede? Ya da uçakla doğru gider misiniz? Ya çok isterim tabii. Bu konuda da çok çalışmalar oldu. Mesela bir misal verecek olursak e, diyelim ki taşkın riskleri. Oralarda bu şeyler var. Daha fazla risklere göre risk yani bir nevi ihtimal yani olasılık dediğimiz şey. O da çok enteresan. Şimdi bütün Türkiye cumhuriyetlere bakıyorsun. Bir Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı bir sözlük çıkartmış. Her yerde ihtimal, öhtemel, ihtimal Türkiye'ye geliyor, olasılık oluyor. Hani biz kardeşlik ya. Orada diyor ki cevap, cevap, cevap Türkiye'ye geliyor son yıllarda şimdi şey oluyor yani din ne kadar önemli. Onu söylemek istiyorum bir de. Din. Evet Zeki Hanım ben size tamamen katılıyorum. Evet öyle bir derecelendirme mutlaka olması lazım komparatif bir şekilde. Teşekkür ederim. Çok güzel. Ya çok zevk alıyorum ben böyle bu şeylerden. Sağ olun. Hocam ben gevezeyimdir. Beni bir durdurun ben da <gülüyor> Tanıştık daha sonra tartışırız şeyleri. <gülüyor> Ben Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim hocam.